Aslan, çakal ve kurt. Hayvanların taçsız kralı aslan muhafızları kurt ve çakalla birlikte avlanmaya gitmiş. Kurtla çakal aslanın yanında olmanın onun yakaladığı avlara ortak olmaya yeteceğini düşünüyorlarmış. Sonunda aslanın gücü ve becerisiyle bir ceylan yakalamışlar. Kurtla çakalın ava gözcülükten başka katkıları da olmamış. Aslan ceylanı ortaya yatırmış ve çakaldan avı üçü arasında paylaştırmasını istemiş. Çakal bir aslana, bir ceylanın körpeyetine bakmış ve yutkunarak konuşmaya başlamış. E, sevgili kralım, bu ceylanın avlanmasında en büyük pay sizindi. Bu nedenle ceylanın en önemli yeri olan kafasını size layık görüyorum. Ayakları ve iç organları da kurt kardeşimizin olabilir. Butlarıysa benim payıma düşer. Aslan kral çakalın bu sözüne yanıt bile vermemiş. Uydurduğu gerekçelerle... Ceylan'ın ufacık başını aslana sunan ama butlarını kendine ayırmaya çalışan kurnaz çakalın kafasına pençesini indirivermiş. Çakal yediği darbeden dolayı gözlerinde şimşekler çakarak kaçmış aslanın yanından. Peki demiş aslan kurda şimdi de sen pay et bakalım. Kurt hayvanlar aleminin kralına korkudan titreyerek bakmış. Haşmet mi e, ben çok laf etmesini bilmem ama herhalde şöyle bir paylaşım uygun olur diye düşünüyorum. Bu ceylanın ayakları ve iç organları benim olsun. Kalan her şey de sizin olsun. E, sanırım bu adil bir dağılım olur. Kral Aslan çok memnun olmuş. Aferin Kurt demiş. Sen ne kadar da adaletli bir paylaştırma yaptın. Nereden öğrendin böyle adaletli ve kralına karşı kibar olmayı? He? Bana bu kibarlığı öğreten çakal dostumuzun başına yediği darbe oldu demiş Kurt. Kişi başkasının yediği darbelerden kendisi için dersler çıkarmalı diye düşünmüş.